5401 Matem'den Nehi Esma Bintu Yezid İbni Seken Dadı'yı Allahu An'a anlatıyor. Kadınlardan biri de dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! Bizim sana asi olmamamız gereken şu maruf-i ana nedir aleyhissalatü vesselam? Matem yapmayın buyurdu. Kadın, ey Allah'ın Resulü! Falan sülalenin kadınları amcamın vefatında matemime iştirak edip yardımcım olmuşlardı. Benim de bu kahve borcumu ödemem gerek dedi. Aleyhissalatu vesselam kadına matem için izin vermedi. Kadın tekrar tekrar izin istedi. Kadın der ki, Resulullah, sonunda onlara borcumu ödemem için izin verdi. Onlara olan borcumu ödedikten sonra hiç matem tutmadım. Şu ana kadar bir başka mateme de katılmadım. Benim dışında matem tutmayan kadın da kalmadı. 5402 Matemden Nehi. Hz. Kuzey Şerabı Allahu an Muhtasar Ölüm'e yakın olunca ben ölünce kimse üzerime ezan okumasın. Ben bunun ölüm haberinin duyurulması olmasından korkarım. Zira ben Aleyhissalatu ve selamın ölüm haberinden yasakladığını işittim. Öyleyse ben öldüğümü üzerime namaz kılsınlar. Beni Rabbime sessizce taşısınlar dedi. 5403 Matemden Nehi. Ebu Sa'idin hukuk adı allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam matemci kadına da onu dinleyene delanet etti. 5404. Matemden Nehi İbn Ömer radıyallahu anh'ın anlattığına göre, Abdurrahman ibn Ebi Bekr es siddik allahu anh'ın kabili üzerinde bir çadır görmüştü. Seslendi, Ey oğlum, çadırı mezarın üstünden kaldır. Çünkü onu. Sağken işlediği ameli gölgelemektedir. 5405 Ölüyü yıkama ve kefenleme. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Bir adam, Arafatta Resulullah ile beraber dururken devesi onu yere atıp boynunu kırdı ve adam öldü. Aleyhisselatu vesselam. Adamı suresi ile gasledin. İki parça bezle kefenleyin. Kefene tahnik yapmayın, koku sürmeyin. Başını da örtmeyin Allah onu kıyamet günü terbiye ederek diritecektir buyurdu. 5406 Ölüyü yıkama ve kefenleme Leyla bin kaif es sakafiyi anlatıyor. Ben Ümmü Külsüm binti Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı yıkayan kadınlar arasındaydım. Resulullah aleyhissalatu vesselam selamda kapının idi. Yanında Ümmü Külsüm'ün kefeni vardı. Bize parça parça veriyordu. İlk verdiği parça izan idi. Sonra gömleğidir. Sonra baş örtüsünü hımar sonra göğüs. Örtüsünü milhafe verdi. Ümmü külsün. sonra bir başka giysinin içine konuldu. 5407 Ölüyü yıkama ve keferneme. Ebu Said'in Hudbi Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın Ölü, kıyamet günü, içinde öldüğü elbise ile diriltilecek dediğini işittim. 5408 Ölümü yıkama ve Kefenleme. Hz. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kefene fazla ödemede ileri gitmeyin. Çünkü çabuk çürütülür. 5409. Ölümü yıkama ve Kefenleme. Hz. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Hamza İbnu Abdülmuttalibi tek parçadan müteşekkil çizgili bir kumaşla kefenledi. 5.410. Ölüyü yıkama ve kefenleme. Abdullah İbn -i i İbn-i Am' İbni As'ı radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Ölü üç parça. İle kefenlenir. Gömlek giydirilir. İzler bağlanır. Üçüncü giysi olan ifafe sarılır. Eğer sadece bir kat giysi varsa onunla kefenlenir. 5.411. Cenazenin teşviye taşınması. H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kim cenazeyi takip eder ve önce üç kere taşırsa ölen kardeşine karşı olan borcunu ödemiş olur. 5412 Cenazenin ve taşınması Yine Ebu Hurer'e Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Cenazeyi ne sezmaten, ne ateşle takip etmeyin. Bir rivayette şu ziyade var. Cenazenin önünde yürümeyin. 5.413. Cenazenin teşhüye taşınması. İbn-i Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah Ve vesselamı. Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu. Bekir cenazenin önünde yürürlerken gördüm. 5.414. Cenazenin teşhüye taşınması. H.Z. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam cenazenin önünde yürürdü. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ömer, Hazreti Osman da önde yürürdü rezin şu ziyade de bulundu. Siz teşvi ederken cenazenin önünde, arkasında, sağında, solunda ve yakınında yürüyün. 5415. Cenazenin teşvi taşınması. Ünlu Ati ile adı Allahu an anlatıyor. Cenazeyi takipten biz kadınlar men edildik ama bunda çok şiddet gösterilmedi. 5416. Cenazenin teşvi taşınması. Bu rivayet Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: "İnekli cenazenin ardından yürür. Ya ya diyediği yerden çocuğa da namaz kılınır. Anne babası için mağfiret ve rahmetle dua edilir." 5417. Cenazenin teşviye taşınması. Hz. Zelban Rabbiy Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir cenazeye katılmıştı. Bir kısım binekliler gördü. Dinerek cenaze teşvi etmekten utanmıyor musunuz? Allah'ın melekleri yaya olsunlar da siz hayvanların sırtında olun olacak şey değil buyurdular. 5418 Cenazenin teşhüye taşınması H.Z. Cabir İbn-i Semure er Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve selam Ebu Dahtah'ın cenazesini ayan takip etti. Ak sırtında geri döndü. 5419 Cenaze yedefinde sürat. Ebuhur erer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, cenazede çabuk olun. Eğer salih biri ise, kendisine iyilik yapmış olursunuz. Böyle biri değilse, beleyi bir an önce sırtınızdan atmış olursunuz. 5420. Cenaze yedefinde sürat. Ubadet turmus kamit Samit radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam cenazeyi takip ettiği vakit cenaze mezara konuncaya kadar oturmazdı. Bir Yahudi alimi bir gün karşısına çıkıp "Ey Muhammed biz de böyle yaparız." dedi. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam "Onlara muhalefet edin. Oturun." emrettiler. 5421 Cenazeyi hedefinde Sûrat Amir İbnü'l-Hadi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, sizden biri bir cenazenin geçtiğini görürse, cenaze ile birlikte yürümese bile, cenazeyi geride bırakınca veya cenaze kendisini geride bırakınca veya cenaze onu geride bırakmadan yere konuncaya kadar oturmasın. 5.422 Cenaze-i Hedefinde Sürat Muhammed İbn-i Sirin Rahimullah anlatıyor. Hasan İbn Ali ve İbn Abbas radıyallahu anhum otururken iken bir cenaze geçmişti. Hazreti Hasan derhal ayağa kalktı. İbn Abbas ayağa kalkmadı. Hasan radıyallahu anh ve Sülullah aleyhissalatu ve selam bir Yahudi'nin cenazesine ayağa kalkmadı mı dedi. Bunun üzerine İbn Abbas da ayağa kalktı. Cenaze için kalktı, sonra tekrar oturdu. Bir rivayette. Ben melekler için. Yani cenaze ile birlikte olan melekler için ayağa kalktım denmiştir. 5.423 Cenaze-i Define Sürat Hasan i̇bn Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam otururken bir Yahudi cenazesi geçiyordu. Yahudi cenazesinin başından yukarıda olmasını iyi karşılamadı ve ayağa kalktı. 5.424 Şehidin Defni Kişan i̇bn Amir anlatıyor. Uhud Günü Ensar Resulullah ve Vesselam'a gelip, bize araba ve meşakkat isabet etti. Ne emredersiniz ey Allah'ın Resulü, dediler. ve Vesselam da, kabirleri genişletin ve derinleştirin. Bir kabre iki üç kişiyi birden koyun, buyurdular. Öyleyse hangisi öne konsun, denildi. 5.425 Şehidin defni, H.Z. Cabir adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Urhud şehit ve nedefin sırasında her iki kişinin cesebini bir giysiye koyuyor. Sonra da, Kur'an'ı hangisi daha çok almıştı diye sorup, onlardan birine işaret edildiği takdirde, onu lahide öne koyuyordu. Sonra da, ben bunlara şahidim diyordu. Onları kanlarıyla defnetmelerini emretti. Onlara cenaze namazı kılmadı. Onları yıkamadı da, İbn-i -e hadisin bir meselesi ile ilgili olarak şu açıklamayı yapar. Derim ki, iki kişinin bilgisi içinde delileri birbirlerine değecek şekilde birleştirilmeleri caiz değildir. Öyleyse bu birleştirme hadisesi, ikisinin arasına bir perde konduktan sonra gerçekleştirilmiş olacağını yahut o giysinin ikisi arasında bölünmüş olacağını hamledilir. Zahir mana da bunu gerektiriyor. Çünkü hadiste geçen onlardan birine işaret edildiği takdirde onu lahilde öne koyuyordu. İbaresi bunu ifade eder. Her birinin müstahil veya aralarında bir perde olmadan birini öne almak mümkün değildir. 5426 Şehidin Defni H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Uhud günü Alam Kabristanımıza gömmek için babamı Uhud'dan Medine'ye getirmişti. O sırada Resulullah aleyhissalatu Selamın telali şöyle nida etti ölüleri yerlerine geri götürün. 5427. Şehidin defni. İbn Abbas radıyallahu anh rivayata anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Urhud şehidlerinin üzerinden demirden mamul silah, zırh gibi şeylerin ve deriden mamul kan bulaşmamış giyeceklerin çıkarılmasını ve onların elbiseleri ve kanlarıyla gömülmelerini emretti. 5428. Definde tacil. Hüseyin İbn Vehbah radıyallahu anh anlatıyor. Halha İbn-i hastalandığı zaman, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona geçmiş olsun ziyaretine geldi. Yakınlarına ben onda ölüm alametinin zuhurunu gördüm. Ölümünü bana hemen haber verin ve acele davranın. Çünkü, Müslüman bir kimsenin cesedinin ailesi içerisinde hapsedilmesi uygun değildir buyurdular. 5.429 Definde Tacil H.Z. Cabir-i Allah'u An anlatıyor. 1. Gün Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir hut ve irat etti. Put vesinde ölmüş yetersiz bir kefene sarılıp geceleyin defnedilmiş bir lahdı zikretti. Sonra kişinin mecbur kalmadıkça geceleyin gömülmesini yasakladı. Tacil üzerine namaz kılınsın. Ve dedi ki: Biriniz kardeşini kefen yedimi? Kefenini güzel yapsın. 5430. Definde tacil i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve vesselam. Geceleyin bir kabre girdi. Kendisine bir kandil yakılmıştı. Uzanmış vaziyetteki cenazeyi kıble cihetinden aldı. Ölüye, muhakkak ki sen çok dua eden, çok Kur'an okuyan yufka yürekli bir kimseydin. Allah sana rahmetini bol kısım diye dua etti ve dört kere tekbir getirdi. 5431. Definde tacil. H. Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah. ve vesselamın bir kızının defnine şahit olduk. Bu definde Resulullah kabrin üzerine oturmuştu. ve vesselamın gözlerinden yaş aktığını gördüm. Aranızda bu gece günah işlemeyen cimba yapmayan var mı buyurdular. Ebu Talha radıyallahu an. Ey Allah'ın Resulü. Ben varım dedi. Aleyhisselatü Vesselam da, öyleyse kabrini in buyurdular. Ravi der ki, Ebu Talha kabre inip onu defnetti. 5.432 Definde Tacil, H.Z. İbn Abbas Rabi'allahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü selam buyurdular ki, Lahit bize, şark bizden başkasına aittir. 5.433 Definde Tacil, Ebu Heyaç El Esed'i anlatıyor. Bana, Hazreti Ali Radiyallahu An Resulullah Aleyhissalatu ve beni göndermiş olduğu şeye ben de seni göndereyim mi diye sordu ve Resulullah'ın kendisine haydi git. Kırıp dökmedik, düzlemedik, yüksek kabir bırakma dediğini anlattı. 5434. Definde tacil. Hz. Cabir Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Salam kabrin kereçlenmesini, Üzerine bina yapılmasını, üzerine oturulmasını, üzerine yazı yazılmasını ve ayakla basılmasını yasakladı. 5.435 Definde Tacil, Muttalib İbn-i Ebi Veda anlatıyor. Osman İbn-i Madun öldüğü zaman, cenazesi Medine'den dışarı çıkarıldı ve gömüldü. Osman radıyallahu anh, muhacirlerden ölen kimseydi. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bir adamı Osman için bir kaya getirerek mezar yerini belli etmesini emretti. Adam bir taş aldı. Fakat taşımaya güç Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam bizzat gidip kollarını sıvadı. Raviler der ki, Sanki ben sıvadığı sırada Resulullah'ın kollarının beyazlığını görür gibiyim. Sonra kayayı getirip Osman'ın baş tarafına koydu ve Bununla kardeşimin kabrini işaretliyorum. Ailemden ölenleri bunun yanına gömeceğim buyurdu. 5.436 Ölünün Nakli Abdullah İbn Ebi Müleyke anlatıyor. Abdurrahman İbni Ebi Bekir radıyallahu anhüme Mekke yakınlarında bir yer olan Hukşi'yi ile vefat ettiği zaman Mekke taşındı ve orada defnedildi. Hazreti Ayşe radıyallahu anhüme Mekke'ye gelince Abdurrahman'ın kabrine uğradığı şu beyitleri okudu. Biz Irak Kralı Cezime'ye uzun zaman 40 yıl hizmet eden iki Nedim Malik ve Akil gibiydik. Öyle ki hakkımızda bunlar ebediyen ayrılmayacaklar denmişti. ki ben ve kardeşim Malik uzun beraberlikten sonra ayrılınca sanki tek gece beraber kalmadık gibi oldu. Hazreti aile sonra şunları söyledi. Vallahi ben burada olsaydım öldüğün yerde defnedilirdin." Eğer ölümüne hazır olsaydım ziyaretine de gelmezdim. 5.437 Ölünün Nakli H.Z. Osman Dadı'yı Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ölünün defnini tamamlayınca kabri üzerinde durur ve kardeşiniz için Allah'tan mağfiret talep edin. Onun için karşılaşacağı sorgulama da mehtanet dileyin. Zira şimdi ona hesap sorulacak buyurdu. 5.438 Ölünün nakli, Hz. Ali Radıyallahu Anh'tan anlatıldığına göre, bir ölünün nef'in işini tamamlayınca şöyle derdi, Allah'ım, bu kulundur, sana gelmiştir, sen ise yanına inedenin en hayırlısısın, ona mağfiret et, onun girdiği yeri kabri geniş kıl, 5.439, Ölünün, nakli, Hz. Burayıda Radıyallahu Anh'tan anlatıldığına göre, ölünce, Kabrinin üzerine iki yaş çubuk konmasını tavsiye etmiştir. 5440. Ölünün nakli. Uraki ibn Zübeyr. Hazreti Ayşe radıyallahu Allahu naklen anlattığına göre, Urak'in kardeşi Abdullah ibn Zübeyr Ayşe dedi ki, beni arkadaşlarımla birlikte defnedin. Resulullah'la birlikte odaya defnetmeyin. Zira ben, onunla birlikte kezge olunmandan hoşlanmam. 5441. Kabir ziyaretinin yasaklanması, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam re buyurdular ki, Allah kabirleri çok ziyaret eden kadınlara ve kabirlerin üzerine mercidler yapanlara, kandiler takanlara da lanet etsin. 5442 Kabir ziyaretinin yasaklanması, Abdullah İbn-i An-ı İbni As radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'la birlikte bir ölü defnettik. Defin işi bitince ve Vesselam'la birlikte ölünün çıktığı evin kapısının hizasına kadar geldik. Orada gelmekte olan bir kadınla karşılaştık. Zannıca, ve Vesselam onu tanıdı. Bu, Hazreti Fatıma radıyallahu anha idi. Evden niye ayrıldın diye sordu. Şu ölünün sahibine geldim. Ölülerine olan merhamet duygularımı onlara ifade ettim. Allah rahmet etsin dedim veya ölüleri sebebiyle onlara taziyede baş sağlığı dileğinde bulundum dedi. Aleyhisselatü Vesselam, belki sen onlarla birlikte kabirlere kadar vardın dedi. Hazreti Fatıma, Allah korusun. O huzusta sizin zikrettiğiniz günahı işittim. Hiç kabre kadar gider mi dedi. Aleyhisselatü Vesselam, eğer onlarla kabirlere kadar gitiş olsaydın, diyerek ciddi bir tehdit de bulundu. Rabilerden biri, kütlan maksadım kabirler olduğunu zannederim, dedi. 5443, kabir ziyaretine cevaz, yüreğde Rabi'ye Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, ben sizi kabirleri ziyaretten ben etmiştim. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü onlar sizi ahireti hatırlatır. 5444. Kabir ziyaretine cevaz. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Rabbimden anneme istiğfar talep etmek için izin istedim. Fakat bana izin vermedi. Kabrünü ziyaret etmem için izin istedim. Buna izin verdi. 5445. Ziyaretçi ne demelidir? İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Medine ehlinin mezarlarına uğramıştı. Mezarlara yüzünü çevirerek, Esselamu Aleyküm Selam üzerinize olsun ey kabir halkı! Allah sizi de bizi de mafilet buyursun. Sizler bizim selleflerimizsiniz. Biz de arkadan geleceğiz buyurdular. 5446 Ziyaretçi ne demelidir? H.Z. Ebu Hu'yere radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam bir mezarlığa uğramıştı. Selam üzerinize olsun ey müminler mahallenin mahalle halkı. İnşallah biz de sizlere kavuşacağız. Buyurdular. Müslüman esaide bireyden gelen bir rivayette şu ziyade var. Allah'tan bizim içinde sizin içinde afiyet dilerim. 5447. Kabirler üzerine oturma. H Z Ebu Hurer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki birinizin bir korsu üzerine oturup elini oradan da bedenini yakması kendisi için bir kabrin üzerine oturmaktan daha hayırlıdır. 5448. Kabirler üzerine oturma. Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan anlatıldığına göre kabirlere dayanır, üzerine yatardı. 5449. Kabirler üzerine oturma. Osman İbn Hakim anlatıyor. Harice i̇bn Zeyd elimden tutup beni bir kabrin üzerine oturttu ve amcan Zeyd i̇bn Sabit radıyallahu anh'tan haber verdi. Buna göre, Zeyd şöyle demişti. Kabir üzerine oturmanın mekruhluğu, onun üzerinde abdest bozanlarıdır. 5.450 Taziye hakkında Ebu Berdi el-Eslim'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Çocuğunu kaybeden bir anneye taziyede bulunursa cennette ona birbinde giydirilir. 5451 Taziye hakkında İbn-i Mesud an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Kim bir belaya maruz olana taziyede bulunursa, ona öbürünün sevabının bir misli verilir. 5452 Taziye hakkında Abdullah i̇bn Cafer anlatıyor. Cafer'in ölüm haberi geldiği zaman, Resulullah Aleyhissalatu vesselam, Cafer ailesi için yemek yapın. Çünkü onlara, onları meşgul eden haber geldi buyurdular. 5453 Taziye hakkında, H.Z. Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurdular. Ölünün kemiğini kırmak, onu iken kırmak gibidir. H.Z. Ayşe bu sözüyle günah cihetiyle demek istemiştir. 5454 Taziye hakkında, Ebu Katader Allah'u an anlatıyor. Bir cenaze geçirilmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hem o istirahatta kavuştu, hem de ondan istirahatta kavuşuldu buyurdular. Bunun üzerine, yanındakiler, Ey Allah'ın Resulü! İstirahatta kavuşan ve ondan istirahatta kavuşan kimdir? Bu ne demektir diye sordular. Şu açıklamayı yaptı. Mümin kul ölünce, Dünyanın yorgunluk ve ağrılarından kurtulur. Facil ölünce ondan da kular. Memleket. Agaçlar ve hayvanlar kurtulur. 5455. Taziye hakkında, İbn İbn-i am İbn-i as anlatıyor. Medine'de doğan bir adam Medine'de ölmüş idi. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam namazını kıldırdı. Sonra da. Keşke doğduğu yerden başka bir yerde ölseydi buyurdu. Oradakiler niçin diye sorunca açıkladı. Kul doğduğu yerin dışında ölürse, cennette doğduğu yerle eserinin kesildiği ezelinin geldiği yerin arası mukayese edilir. 5456 Kabir Azabı Hani Mevla Osman İbni Affan Radıyallahu An anlatıyor. H.Z. Osman Radıyallahu An Bir kabrin üzerinde durunca sakalı ıslanıncaya kadar ağlardı. Kendisine Cenneti ve cehennemi hatırladığın vakit ağlamıyorsun. Fakat kabri hatırlayınca ağlıyorsun dediler. Bunun üzerine. Çünkü Resulullah ve Vesselam'ın şöyle söylediğini işittim. Kabir, ahiret menzillerinin birinci menzilidir. Kişi ondan kurtulabilirse, ondan sonrakiler daha kolaydır. Ondan kurtulamazsa ondan sonrakiler bundan daha zordur. Daha şevidir. Hazreti Osman devamları Sürullah aleyhissallatu ve selamın şu sözünü de nakletti: Ahiret aleminden gördüğüm manzaraların hiçbiri bir kadar korkutucu ve ürkütücü değildi. Rezim şu ziyadeyi kaydetti. Hani der ki: Heze, Osman rabbiyallahu anhın şu beyti irşat ettiğini işittim. Eğer ondan necat bulduysa büyük musibetten kurtulduğun. Aksi halde senin kurtulacağını hayal etmem. 5457 Kabir Azabı, Hz. Ali Rabbiyallahu an anlatıyor. Şu ayet ininceye kadar Kabir Azabından şüphelenmeye devam etmiştik. Nealler? Sayımızın çokluğuyla övünmek sizi oyaladı. Öyle ki, kabirleri ziyaret ettiğimiz 5458 Kabir Azabı, Hz. Ali Rabbiyallahu anının anlattığına göre, bir Yahudi kadın yanına girdi, Kabir Azabından bahsederek. Seni kabir azabından Allah korusun dedi. Ayşe de Resulullah ve vesselama kabir azabından sordu. ve vesselam, evet, kabir azabı haktır. Onlar kabirde azap çekerler. Onların azabını hayvanlar işitir buyurdu. Hazreti Ayşe der ki, bundan sonra aleyhissalatü vesselamı namaz kılıp da, namazında kabir, azabından istiaz etmediğini hiç görmedim. 5459 Kabir Azabı İbn-i Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor Resulullah aleyhisselatu ve selam bir gün iki kabre uğradı ve bunlarda yatanlar azal çekiyorlar. Azapları da büyük bir günahtan değil buyurdular. Sonra sözlerine şöyle devam ettiler. Evet. Biri. Nemine de laf getirip götürmede bulunurdu. Diğeri de idrar sıçrantısına karşı korunmazdı. Aleyhissalatu ve selam sonra yaş bir hurma istedi. İkiye böldü. Birini birinin üzerine dikti. Birini de öbürünün üzerine dikti. Sonra da "Belki bunlar yaş kaldıkça azapları hafifler." buyurdular. 5460. kabir azabı. İbn Ömer rivayatı bunu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki sizden biri ölünce kendisini akşam ve sabah Cennet veya cehennemdeki yeri arz edilir. Cennet ehlinden ise, Yeri cennet ehlinin yeridir. Ateş ehlinden ise yeri ateş ehlinin yeridir. Kendisine, Allah seni kıyamet günü diriltinceye kadar senin yerin işte budur denilir. 5461 Kabir Azabı Zeyd İbni Sabit Adı'ya Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu ve Selam Bizimle birlikte, Beni Neccar'a ait bir bahçede bulunduğu sırada bindiği katır. Onu aniden saptırdı. Neredeyse sırtından yere atacaktı. Karşısında beş veya altı kabir vardı. Aleyhisselatü Vesselam, bu kabirlerin sahiplerini bilen var mı buyurdular. Bir adam, ben biliyorum deyince, Aleyhisselatü Vesselam, ne zaman öldüler dedi. Adam, şirk devrinde deyince Aleyhisselatü Vesselam bu ümmet kabirde fikneye, Maruz kılınacak. Eğer birbirimizi defnetmemenizden korkmasaydım şahsen işitmekte olduğum kabir azabını sizi de işittirmesi için Allah'a dua ederdim buyurdular ve sonra şunları söylediler. Kabir azabından Allah'a sığının oradakiler. Kabir azabından Allah'a sığınırız dediler. Aleyhissalatu vesselam. Cehennem azabından da Allah'a sığının dedi. Cehennem azabından Allah'a sığınırız dediler. Fitnelerin açık ve kapalı olanından Allah'a sığının dedi. Açık ve kapalı her çeşit fitneden Allah'a sığınırız dediler. Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığının buyurdu. Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınırız dediler. 5462 Kabir Azabı Ebu Eyyûn el-Ensari radıyallahu an anlatıyor. Güneş battıktan sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam Çıkmıştı. Bir ses işitti. Bu Kabirlerinde azap çeken Yahudilerin sesidir buyurdular. 5463 Kabir azabı Nisai Hazreti Emes Rabiallahu Anh'tan naklediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kabirden bir ses işitmişti. Bu ne zaman öldü? Bilininiz var mı? buyurdular. Cahiliye devrinde ediler. Bu cevaba sevindi ve eğer birbirimizi defnetmememizden korkmasaydım kabir azabını sizi de işittirmesi için dua ederdim buyurdular. 5464 Münker ve nekirin sualleri H.Z.N.S. Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Selam buyurdular ki Kul kabrine konulup Yakınları da ondan ayrılınca ki o Geri dönenlerin ayak seslerini işitir kendisine iki melek gelir. Onu oturtup Muhammed Aleyhisselatü Vesselam denen, kimse hakkında ne diyordun diye sorarlar. Mümin kimse bu soruya, şehadet ederim ki, o, Allah'ın kulu ve elçisidir diye cevap verir. Ona, cehennemdeki yerine bak. Allah orayı cennette bir mekana tebrik etti, dinilir. Adam bakar her ikisini de görür. Allah da ona, kabrinden cennete bakan bir pencere açar. Eğer ölen kasip ve minafık ise meleklerin sorusuna sorduğunuz latı bilmiyorum. Ben de herkesin söylediğini söylüyordum diye cevap verir. Kendisine, anlamadım ve uyumadım denilir. Sonra kulaklarının arasına demirilen bir sopa ile vurulur. Sopanın acısıyla öyle bir çığlık atar ki, onu insan ve cinlerden ibaret olan iki ağırlık dışında ona yakın olan bütün kulak sahipleri işitir. 5465 Münker ve Nekir'in sualleri yine Hazreti Nebi sallallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Ölüyü, mezara kadar üç takip eder. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner. Biri baki kalır. Ailesi ve malı geri döner. Ameli kendisiyle baki kalır. 5466 Münker ve Nekir'in sualleri -E bu Ebu Hurer'e Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, ölüp de pişman olmayan yoktur. Mutlaka herkes nezamet duyar. İyi yolda olan hayrını daha çok arttırmadığı için pişman olur. Nezamet duyar. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur. Nezamet duyar. 5467 Münker ve Nekir'in sualleri Yine Ebu Hurer'e anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Bir insan ölünce üç kişi hariç, herkesin ameli kesilir. Sadaka-i cariye bırakan veya istifade edilen bir ilim bırakan veya kendine dua edecek salih evlat bırakan 5468. Mescid inşa etmenin fazileti. H.Z. Osman Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse Allah ona cennette bir ev inşa eder. Bir diğer rivayette Allah onun için cennette bir mislin inşa eder. buyurulmuştur. 5469. Mescit inşa etmenin fazileti. Hz. Enes şöyle Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki ümmetimin ücreti bana arz edilip gösterildi öyle ki, mescidden çıkarılıp atılan bir çerçöpün sevabını bile gördüm. Ümmetimin günahı da bana arz edilip gösterildi. Kişiye Kur'an'dan kendine gelen sure veya ayeti unutmasından daha büyük bir günah görmedim. 5470. Mescidlerin inşa edilmesi, H enes N an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam Medine'ye geldiği zaman, Medine'nin yüksek kısmında. Kendilerine beni an İbni Avf denen bir kabile indi. Onların yanında 14 gece kaldı. Sonra beni Neccar'a haber gönderdi. Onlar kılınçlarını kuşanmış olarak geldiler. Ben şu anda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı devesi üzerinde. Ebu Bekir de terkisinde. Beni Neccar'ın ileri gelenleri etraflarını sarmış olarak görür gibiyim. Aleyhisselatü Vesselam. Yükünü Ebu Eyüp el Ensari'nin evinin avlusuna indirdi. Ey beni necdar! Buyurdular. Şu bahçenin yatında pazarlık edelim buyurdu. Onlar? Hayır! Dediler. Vallahi biz senden onun bedelini istemiyoruz. Allah'tan istiyoruz. Bu arsada hurma ağaçları, müşriklere ayı ve bazı yıkıntılar vardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam hurma ağaçlarının kesilmesini, Müşrik kabirlerinin kaldırılmasını, harabelerin de düzlenip arazinin tesviyesini emretti. Hurma kütükleri mescidin kıble tarafına direkler halinde dizildiler. Kapının iki yanı taşlar örüldü. Bu işaret devam ederken Müslümanlar şu beyti terancim ediyorlardı. Resulullah da onlara katılıyordu. Ey Rabbimiz! Ahiret hayrından başka hayır yok. Öyleyse en Ensar'a yardım et. 5471 Mescidlerin inşa edilmesi Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. Mescid, Resulullah Aleyhissalatu vesselam zamanında kerpiçten yapılmıştı. Tavanı hurma dallarıyla örtülmüştü. Direklerini hurma gövdeleri teşkil ediyordu. hazret Ebu bu Bekr radıyallahu anhu buna gerek tezvin ve gerekse tesis yönüyle hiçbir ilave getirmedi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu Enini boyunu arttırarak Mescidi, Resulullah devrindeki tarz üzere kelpi iç ve hurma dallarıyla yeniden inşa etti. Onu esaslı şekilde Hazreti Osman bir Allah'u an hem tezgün hem tesi yönleriyle değiştirdi ve pek çok ilavelerde bulundu. Duvarlarını nakışlı taşlarla ve kireçle inşa etti. Direklerini de nakışlanmış taşlardan yaptı. Tavanını da pek kıymetli olan sağcı ağacından yaptı. 5472 Mescidlerin inşa edilmesi, An-ı İbni -e Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kim içerisinde Allah'ın adı zikredilsin diye bir mescid bina ederse, Allah da cennette bir ev bina eder. 5473 Mescidlerin inşa edilmesi, Ebu Leylid Anlatıyor. İbni Ömer Rab'iyallahu An'a mescidine ve bir -e -e iki çakıldan sordum. Dedi ki, bir yere yağmura yakalanmıştık. Yerler hep ıslandı. Kişi iyisisinin içinde çakıl taşı taşıdı ve onu altına yaydı. Resulullah aleyhissalatü vesselam namazı tamamlayınca, ''Bu yaptığınız ne iyi?'' buyurdular. 5474 Mescidlerin inşa edilmesi, Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, ''Mesciddeki çakıllar, Kendilerini dışarı çıkaran kimsenin tekrar mescide koyması için Allah'a talepde bulunur. 5475. Mescidlerin inşa edilmesi Seleme i̇bn Elkradı (r.a.) Allahu an anlatıyor. Minberle duvar arasında bir koyun geçecek kadar aralık vardı. 5476. Mescitlere mütealilik hakkam. Hz. Enes (r.a.) Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescidin kıble duvarında balgram gördü. Bu onun ağrına gitti. Kalkıp eliyle kızdı ve sizden biri namaza kalkınca Rabbim'e hususi hitapta bulunur veya Rabbinin kıblesi kendisiyle kıblesinin arasındadır. Öyleyse hiçbiriniz kıble cihetine tükürmesin. İlla tükürecekse bari soluna veya ayağının altına tükürsün buyurdular. Sonra Göstermek için dırısının bir kenarını alıp içine tükürerek elbisesinin kenarını üst üste katladı. Sonra da Veya şöyle yapsın buyurdu ve tükürük katlar arasında oldu. 5477 Mescidlere mütalilik akam. Yine Enes Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Mescidde tükürük hatıdır. Onun kefareti Defnedilmesidir. 5478 Mescidlere müteallik akam, İbn Ömer Rabiyallahu, Anhyma, Resulullah ve Vesselam'ın, Birinizin hanımı mescide gitmek için izin talep ederse ona mani olmasın izin versin dediğini haber vermişti. Bilal İbni Abdillah, Allah'a yemin olsun, biz onlara mani olacağız dedi. Bunun üzerine Abdullah Rabiyallahu An, ona yaklaşıp öyle hakaretami söz sarf etti ki, Böylesini hiç işitmedim. Sonra şunu ekledi: Ben sana Resulullah Aleyhissalatu ve selamdan haber veriyorum. Sen ise durmuş: Vallahi imani olacağız diyorsun. 5479. Mesidlere mütalilik akam. i̇bn Mesudu Rabbi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Kadının odasında imamızda namazı holündeki namazından üstündür. Mahdalındaki namazı ise odasında namazından üstündür. 5.480 Mescidlere müteallilik akam. Nafi İbni Ömer radiyallahu anhüma'dan anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Bu kapıyı kadınlara ayırsak buyurmuştu. Nafi der ki İbn Ömer radiyallahu anhüma Ölünceye kadar o kapıdan hiç girmedi. 5.481 Mescidlere müteallilik akam. H. Z. Müreyde radıyallahu an anlatıyor. Bir adam mescitte iteğin ilan etti ve kim kızıl deveyi gördü dedi. Bunu işiten aleyhissalatu vesselam. Bulama ol. Mescidler neye yarayacaksa onun için inşa edilmiştir. Gayesinden başka maksadla kullanılamaz buyurdular. 5482. Mescidlere müteallik akam, An-i B. Şua'y an-ebihi an, -e -an -e anh, anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam mescidde alışveriş yapmayı yitik ilan edilmesini, şiir okunmasını yasakladı. Kizra Cuma günü namazdan önce ilim, vahal halkası teşkil edilmesini de yasakladı. 5483. Mescidlere müteahhit akam. H.Z. Z Aşer Allahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki, bu evlerin yönünü mescidden çevirin. Zira ben, mescidine hayırlı kadına ne de cümül kimseyi 5484 Mescidlere mütalilik akam, i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, biriniz mescidde iken uyuklayacak olursa, bulunduğu yerden bir başka yere gidip orayı değiştirsin. 5485 Mescidlere mütalilik akam, Abi bu hadisi de an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: "Biriniz mescide gidince orada ellerini kenetlemesin. Çünkü o namazdadır." 5486 Mescitlere Mütalilik Akam İbn Abbas Radiyallahu anhu anlatıyor. ediyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: "Ben mescidlerin yükseltilmesiyle emri olunmadım. İbn Abbas Radiyallahu an der ki: Yemin olsun. Sizler mescitlerinizi Yahudi ve Hristiyanlar gibi süsleyeceksiniz. 5487. Mescitlere Mütealilik Akam, H. ve Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Mescitler hakkında övünme olmadan kıyamet kopmaz. 5488. Mescitlere Mütealilik Ahkam. Talh İbn -i Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a heyet olarak yola çıktık. Gelip ona bir at ettik. Onunla namaz kıldık. Kendisine, memleketimizde ehli kitaba ait bir mopedin olduğunu haber verdik. Adret suyunun fazlasından bize hibede bulunmasını talep ettik. Su getirtip abdest aldı. Mazmaza yaptı. Sonra bunu bir kaba bizim için döktü. Dedi ki, haydi gidin. Memleketinizden varınca o eski edinizi yıkın. Bu suyu onun yerine çileyin. Orasını mescit yapın biz. Ama yerimiz uzak, hararet şiddetlidir. Bu su buharlaşıp kurur dedik. Bize. Ona bir müdsu ilave edin. O adres artı öbürünün ilave edilen suyun güzelliğini de arttırız buyurdular. Oradan ayrılıp memleketimize geldik. Mopedimizi yıktık. Sonra yerine o suyu çiledik. Orayı kendimize merçit yaptık. İçerisinde ezan okuduk. Rahibi, Tayyip bir adamdı. Ezanı işitince, ''Bu hak bir davettir.'' dedi. Sonra dağın sırtındaki sel yataklarından birine yöneldi. Bir daha onu göremedik. 5489 Aleyhisselatu ve Selam'ın ismi ve mezhebi. Buhari merhum Resulullah Aleyhisselatu. Ve selamın gizetine peygamber olarak gönderilişine tahsis ettiği balta der ki, O, Allah'ın elçisi Muhammed İbni Abdullah İbni Abdilmuttalib İbni Haşim İbni Abdümenaf İbni Kusayir İbni Kila İbni Müre İbni Kap İbni Lebev İbni Galib İbni Fikir İbni Malik İbni Nar İbni Kinane İbni Huzeyme İbni Müdrike İbni İlyas İbni Muzar İbni Nizar İbni Madd İbni Adnan'dır. 5.490 Aleyhissalatu ve selamın ismi ve mezhebi böyle İbn Eskarıbi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Allah ile alez hazretleri İsmail'in evlatları arasından kimini Kinane seçti? Kinaneden Kureyşi seçti. Kureyşten beni Haşim'i seçti. Beni Haşim'den de beni seçti. 5491 Aleyhissalatu ve selamın ismi ve nesebi Cübeyr İbn Utayrıbi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, benim beş ismim var. Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Ben Allah'ın benimle küfrü mahvedeceği el-mahi mahvedeceğim. Ben haşir toplayacağım. İnsanlar benim arkamda edilecektir. Ben akıp sondan gelenim. Benden sonra peygamber gelmeyecektir. 5492 Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi ve nesebi H.Z. Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Allah Teala Hazretleri, Kureyşlilerin şetlerini hakaretimiz sözlerini ve lanetlerini benden nasıl çevirdiğini hayret etmiyor musunuz? Onlar zemmedilen birine şetme diyorlar. Zemmedilen birine lanet okuyorlar. Ben ise Muhammed'in ölünmüşüm. 5493 H.Z. Peygamberin doğum reyşi, Muttalib İbni Abdillah İbni Kays İbni Mahreme babası vasıtasıyla ceddinden anlattığına. Göre ceddi şöyle demiştir. Ben ve de Resulullah Aleyhissalatu Vesselam yılında doğduk. 5494 HZ Peygamberin doğumu ve yaşı HZ Ayşe Radıyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam 63 yaşında vefat etmiştir. 5495 HZ Peygamberin doğumu ve yaşı, İbn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Mekke'de kendisini vahiy durumda 13 yıl ikamet etti. 63 yaşında da vefat etti. 5496 H.Z. Peygamberin doğumu ve yaşı, bir başka rivayette de şöyle demiştir. Mekke'de ses işitir ve ışık görül olduğu halde 15 yıl ikamet etti. Bunun 7 yılında ışıktan başka bir şey görmedi. 8 senesinde vahiy aldı. Medine'de 10 yıl ikamet etti. 65 yaşında olduğu halde vefat etti. 5497 H.Z. Peygamberin doğum ve yaşı, sahihende gelen bir diğer rivayette şöyle demiştir. Vahiy aleyhissalatu ve ama o 40 yaşındayken indirildi. Bundan sonra 13 yıl kaldı. Sonra hicretle emir olundu. O da Medine'ye hicret etti. Orada 10 yıl kaldı. Sonra vefat etti. Aleyhisselatu Vesselam 5498 HZ Peygamberin doğum ve HZ Enes Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam 63 yaşında refat etti. Hazreti bu Bekir de 63 yaşında refat etti. Hazreti Ömer de 63 yaşında refat etti. Tabi Allahu anhu. 5499. Hz. Peygamber'in çocukları İbn Abbas radıyallahu anhu anlatıyor. Kureyşliler birbirlerine küfrün ve sapıklığın devamını tavsiye ettiler ve aralarında "Bizim üzerinde olduğumuz şey var ya bu, o köksüz sürgün mesabesinde olan Muhammed'in üzerinde olduğu şeyden daha doğrudur." dediler. Bunun üzerine Allah Teala Hazretleri Kevser suresini imza buyurdu. Şüphesiz ki biz sana keseri verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl arkası kesik mesilsiz olan. Sana düşmanlık edenin ta kendisidir. Kevser 1-3 Bundan sonra Resulullah ve Vesselam'ın beş erkek çocuğu oldu. Dördü Hazreti Hatice radıyallahu Anhadan. Abdullah. Bu'nun büyükleri idi. Tahir. Bunun Abdullah olduğu ve bunların üç tane oldukları da da söylenmiştir. Tayyip, Kasım ve Madiye'den olan İbrahim, Resulullah aleyhissalatu ve selamın dört tane de kızı vardı. Bunlardan Zeynep, Ebu As İbn-i Rebi'nin altında idi. Lukiye ve Ümmü Külsüm, bu ikisi, Ebu Lehev'in oğulları olan Utbe ve Uteybe'nin nikahı altında idiler Ebu Lehev'in iki eli kurusun ve kurudular. Tebbet bir beş vahiy iyi şerr azil olduğu zaman, Ebu i hep oğullarına onları boşamalarını emretti. Bunun üzerine Hazreti Osman önce Rukiye ile evlendi. Rukiye onunla birlikte Hadeşistan'a hicret etti. Orada Hazreti Osman'ın Abdullah adında bir oğlu dünyaya geldi. Hazreti Osman ona izafeten Ebu Abdullah diye künye almıştı. Sonra Rukiye adı Allah'u anha vefat etti. Ondan sonra Hazreti Osman Ümmü Gülsüm'le de Yahya bin ile evlendi. Hazreti Fatıma Rabiyye Billahuh Anha bu Hazreti Ali Rabiyye Billahuh Anha'nın kızı altında idi. Hazreti Ali'nin Fatma'dan Hasan, Hüseyin ve Muhsin adlarında 3 erkek çocuğu ile Zeynep ve Ümmü Gülsüm adlarında 2 kız çocuğu dünyaya geldi. Bunlardan Zeynep, Abdullah İbnu Cafer Rabiyye Billahuh Anha'nın kızı altında idi. Hazreti Ali Ümükül Külsumu da Hazreti Ömer'e nikahlamıştı. Radıyallahu anh'ın ecmain. 5500. H.Z. Peygamberin çocukları. H.Z. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Oğlu İbrahim öldüğü zaman buyurdular ki, o daha Mehmed'e iken öldü. Onun cennette iki süt var. Bunlar onun sütünü iki yıla tamamlayacaklar. Çünkü o benim oğlumdur.